Merhabalar. Ee, son bir, bir buçuk senedir altı ile birlikte bu e, Cryptid Projesi üzerinde çalışıyorduk. Ee, ondan önce de bir on senelik bir yurtdışı e, deneyimim var. İşte liseyi Kanada'da, üniversiteyi de e, İngiltere'de okudum. Sonra e, iş hayatıma Almanya'da başladım. E, çok güzel bir çiftlikte çalıştıktan sonra tam böyle hayalini kurduğum bir e, işe başlamıştım. Ama Altu ile bu proje öyle bir noktaya geldi ki Altu dedim ya bir daha bu proje hakkında konuşmayalım ya da konuşacaksak ben işi gücü bırakıp Türkiye'ye geri dönüyorum dedim. O şekilde başladı. Bugünlere de kadar geldi. Benim özgeçmişim böyle. Ee, güzel. Ee, yani Ben de kendimi tanıtayım ondan sonra sunuma başlayalım o zaman. Ben CoinMulta'nden evet. Fatih. Ee, biz de Bilmeyenler için tekrar edeyim, blockchain ve kripto paralar üzerine haberler yayınlıyoruz ve bunları en hızlı şekilde iletmeye çalışıyoruz. Bugün de burada yayını modere etmek için bulunuyorum. Başta muhabirdim ama artık yeni medya olarak anılıyorum. Ee, soruları e, sorduğunuz zaman ben ileteceğim buradan, Discord ve YouTube üzerinden şimdi e, sunuma geçebiliriz. Abi ben de tanıtabilir miyim? BTC'nin <gülüyor> Tabii tabii. Unuttun <gülüyor> galiba. <gülüyor> Herkese merhaba ben BTC Analizden Emre. Ee, Bitcoin ve kripto paralar üzerinde analizler ve e, güncel haberleri yayınlayan bir platform uzasıyla olarak. Harika. Okey o zaman ben başlıyorum. Evet. Okey. E, şimdi şöyle e, tüm bu e, konuya geçmeden önce kripto e, olarak e, yaptığımız bir proje var. Bir eğitim maratonu da e, işitme engelli arkadaşlarımız için yapıyoruz. E, şu anda hem e, bu kripto para alım satım kısmıyla ilgili bir müfredat geliştiriliyor. E, Kubilay hocamız e, tarafından. E, hem de e, bu blockchain nedir, bunun teknik kısmı nasıl işler, işte tokenization, işte decentralization falan bu tip konular için de ayrı bir müfredat hazırlayıp iKnowX'in sponsorluğunda, onların ofisindeki dersliklerde dersler verilecek. 10 kişilik bir katılımcımız var, bir core, timimiz var. Ama bu sayının hani 20'ye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Buradaki hedef hem işitme engeller de bu eğitimlere ulaşabilsin, hem de yaratılacak blockchain ve kripto paralarla ilgili jargonların işaret dilinde e, aktarılabilmesi için bir çalışma yürüteceğiz ki e, burada e, eğitim alan arkadaşlar Kriptik üzerindeki, e, içindeki daha doğrusu e, eğitim içeriklerini işaret dili e, ile e, çeviri yapabilecekler ve bu şekilde işitme engelli arkadaşlar da Kriptik'teki e, eğitimlere ulaşabilecekler. E, şöyle yani konumuza geçmeden şunu belirtmek istiyorum ki ben bir yazılımcı değilim. Ben daha çok iş geliştirme ve vizyoneler olarak e, bütün araştırmaları ve çalışmalarımı ilerletiyorum. Sizlere de e, araştırmalarımdan katıldığım konferanslar, e, çalıştaylar ve iş toplantılarından edindiğim bilgileri aktarmaya çalışacağım. Şimdi asıl konumuza gelirsek e, işletmelerin on-chain çözümleri mümkün mü? Bu alan iş modeline göre e, nasıl bir protokole veya uygulamaya ihtiyaç var. Önce bunu belirlemek lazım. Sektörel bazda e, iş modelleri ve e, yani şirketlerin talepleri değişmekte oluyor. Burada önemli olan yaratılan blockchain çözümü e, bu iş modeline ihtiyaç var mı? Yani bu iş modeliyle blockchain'e gerçekten ihtiyaç var mı? Önce bunu bir e, anlamak lazım. Yani çünkü genel Excel veri tabanlı ürünler e, gayet güzel ve efektif olarak çalışmakta ve senelerin verdiği bir background'a ve tecrübeye sahip sonuçta bu ürünler. Şimdi problem nedir? E, şirketler için önemli olan aslında bu dijitalleşme ile hayatımıza giren e, veri dopolama, e, veri aktarımı ve e, koordinasyonu için e, üretilen çözümler. Yani bu alanda önemli olan e, zaman yönetimi ve e, maddi yükümlülüğün ön planda tutulması gerekiyor. Çünkü şirketler hem kendi bünyesinde hem de temasta bulundukları ve ortak operasyon yürüttükleri diğer kurumlarla arasındaki ilişkileri yönetmek için teknolojiden faydalanıyorlar. Günümüze kadar da 3 jenerasyon çözüm üretilmiştir. İlk jenerasyon çözüm, şirketler kendi verilerini saklarlar ve... Diğer şirketlerle bir sürü farklı şekilde itibata geçerler. İşte web apilleri paylaşmalı, ondan sonra e-mailler, e telefonla onaylanmalar, işte fax, e Excel dokümanları falan gibi e interaction'larda bunlarak e verileri paylaşırlar. Yani gördüğünüz gibi bu çoklu bilgi ve veri alışverişi aslında hani zaman zaman karışıklığa da sebep olabilir. E ve Hatay'da açık bir sistemdir bu. E çünkü e, işlemlerin onaylanması ve onaylanan işlemlerin e, her bir şirket tarafından saklanması gerekmektedir. E, bu sistem manuel olarak işler. İkinci jenerasyon çözüm ise e, güvenilir aracı kurum. E, üçüncü yani dışarıdan bir kuruluş ile anlaşılıp e, database paylaşılır ve gerçekleşen e, ve işletmeler arasındaki güvenli ilişkinin e, sağlanmasını e, olanak sunar. Bu kuruluş şirketlerin arasında köprü görevi görür ve şirketler kendi arasında iletişim kurmak yerine bu köprü görevi gö köprü görevi gören işletme ile iletişime geçer. Mesela bu çözümlerde daha çok işte ulaşım, finans, sağlık gibi sektörler bu jenerasyon çözümde fayda bulmuşlardır. Avantajı şu, şirketler veri tutmadıkları için bir problem olduğunda. Bu aracı kuruluşa başvurur. Verilerin özgeçmişi ve e, yapılan araç anlaşmalar e, organize bir şekilde saklanıyor. Aslında şey de çok enteresan, yani dünyadaki en çok para kazanan e, firmalar genellikle bu e, aracı kurumlar. Üçüncü jenerasyon çözüm olarak da... E, Blockchain yani peer to peer e, dağıtık veri tabanı aslında biraz daha e, geriye atılmış bir adım bu çünkü şirketler tekrar birbiriyle e, data ve e, bilgileri birbirleri paylaşırlar en yani bu peer to peer olarak devam eder e, ancak birinci jenerasyondaki gibi e, karışıklığı e, yani bu karışık o, birinci jenerasyondaki karışıklığı önleyen bir sistem bu blockchain nasıl çalışır? E, Şirket bazında devam edersek, şirket bilgiyi veya anlaşmayı ya da yapılacak işlemi diğer şirketlerle paylaşır. Ama aynı zamanda network ile de paylaşmış olur. Bu sayede bilgi depolanır. Bir işlem gerçekleşiyorsa nodlar tarafından onaylanmış olur. Nodlar da blockchain'e bağlı bilgisayarlardır ve işlemin doğruluğunu onayladıkları gibi blokların da oluşmasını sağlarlar. Onaylanan işlemler network ile paylaşılır. Bu sayede de bilgi kirliliği, kirliliği olmaz ve e, bu değiştirilemez yapı yüzünden de güven sağlanır. Yani aslında e, şöyle yani blockchain'de yapılabilecek birçok işlem normal e, database ile birlikte de yapılabilmekte. E, aralarındaki en büyük fark bu e, üçüncü kişiyi ortadan kaldırmak. Mesela blockchain'in zayıf kaldığı alanlar e, bence en büyüğü privacy, yani verinin özelde saklanması. E, yani blockchain'de iki şirket arasında yapılan anlaşma network üzerinde dağıtılır ve bu işlemi herkes görür. Yani bunun gizleme yolları e, aslında var, e, geliştiriliyor da. E, onunla ilgili de birazdan private chain'lere geçeceğim. Yani bunu şöyle düşünmek lazım, hani e, algıladığımız blockchain'de, ee, şöyle mesela, şirket olarak benim yurt dışında bir tedarikçim var. Ben e, ne kadar aldım, kimle ne anlaştım, bu bonda Türkiye'de hangi fiyattan satıyorum gibi bilgiler, e, herkesin görebileceği bir sistem e, işletme mantığına aslında aykırı. Yani mesela bunu örnek olarak şöyle verebilirim. E, mesela X bir şahıs... Efendim? Okey, ben devam ediyorum. E, mesela X bir şahıs... E, benim mesela çok yakın arkadaşım olsun ben mesela bu ithal ettiğim malı yüzde 40 indirimle ona veriyorum bu da networkte publish ediliyor ama mesela ticaret yaptığım başka bir şirket bunu görürse yani sıkıntı olabilir o yüzden bu tip şeylere çözüm olarak private chain çözümlerine yoğunlaşmak gerekir gibi geliyor bana mesela private chain demişken örnek olarak mesela hyperledger fabric veya R3, Core'da veya işte Quorum, J.P. Morgan'ın ürünü olan gibi protokoller öne çıkıyor diyebiliriz. Şimdi biraz ölçeklenebilirlik yani scalability probleminden bahsetmek istiyorum. Önce ama proof of work modeli kullanan yani konsensus modeli kullanan Bitcoin'in blockchain'inden bahsedeceğim. Şimdi eğer ufak bir matematik yapacak olursak bir blokun boyutu 1 megabyte yani 1 milyon byte ediyor. Bir işlemde 250 byte. Şimdi bir blok 10 dakikada yani 600 saniyede oluşuyor. Ve saniyede de ortalama 7 işlem. Bir blokta da toplam 4000 işlem onu demek şöyle hani mesela hatırlarsınız günde 400 bin'e kadar çıkan e, işlemler olduğunda e, çok büyük problemler yaşandı bu e, şey transaction costlar yani işlem ücretleri e, çok yüksek miktarlara kadar ulaşmıştı yani bu sebepten dolayı hani, mikro ödemelerde aslarından pahalıya gelen e, sıkıntılar yaşanmıştı yani mesela kahve bir kafeshopa e, gidip kahve içeceğim zaman e, kahveden daha fazla e, ödeme yapmak zorunda kalıyordum. Şimdi e, yani bir çoğunuzun da bildiği gibi e, bu ölçeklenebilirlik problemine Segwit ve Lightning Network gibi çözümler geliştirildi. E, Segwit önce soft fork olarak onaylandı. Daha sonrasında e, Segwit 2x'in hard fork'u gerçekleşecekti. Pardon. Ama e, yani fork sonrası doğabilecek riskler dolayısıyla iptal edildi. E, ama hani şöyle bir realite var bu SEGWIT e, Lightning Network'ün oluşması için aslında gerekli bir ortam sağladı. Bu sağladığı ortam da... Yani şimdi... E, bu her bir işlemin, her bir transaction'ın e, aslında bir imzası var. E, bu imza işlemlerde en çok yer kaplayan özellik. E, buna da e, witness data yani e, şahitlik verisi deniliyor. Ancak aslında işlemin onaylanması için bu veriye e, ihtiyaç yok. Yani nodlar e, Segwit tarafından işlemin sonuna, e, sonuna alınmış e, şahitlik verisini ayırıp bloğa sadece işlemi yerleştiriyorlar. E, bu işlem sayesinde e, hem veri boyutu epey bir küçülüyor hem de nodların daha önce e, sahip olduğu bu e, şahitlik verilerinin modifiye edilmesi ve kimden geldiğini değiştirme özelliğinden de mahrum bırakılmış oluyor. Şimdi bu özelliklerinden dolayı e, multi-layer e, çözümlerin geliştirmesine e, ve entegrasyonunun e, yapılmasına imkan sunamış oldu Segwit. Lightning Network, e, Yıldırım Network falan diyormuşum şimdi. Lightning Network e, Bitcoin zincirinin üzerine e, çoğu katmanlar etkile ekleyerek e, kullanıcıların e, interkonektit yani aralarında bağlayarak blockchain üzerinde bir katmanda buluşmalarını ve ödeme kanalları açmaları ödeme kanalı açmalarını e, sağlar. Şimdi bir saniye. Aslında bu Lightning Network için. Böyle bir adisyon diyebiliriz. Ben bunu nasıl kolayca anlatabilirim diye düşündüm. Bir örnekle geldim. Şimdi blockchain'in kendisi bir kermes olsun. Bu kermese gelen herkes ürün satıp ürün alabiliyor. İçeri giren herkes kermese ben geldim bana adisyon ver diyor. İçeri girenler de kendi aralarında işte yiyecek içecek atıyorum. Sanat sepet alışverişi yapıyor. Bütün bu alışveriş yani bu e, ticari ilişki kurduğumuz bireylerle de yaptığımız e, işlemleri adisyona döküyoruz. Bu durumda herkesin e, çoğul adisyonları oluyor. Ve e, kimlerle ticaret yapıldığı yazılıyor burada. Günün sonunda bütün alışverişler bittikten sonra Kermes'e bugün bu işlemleri yaptık haberin olsun diyoruz. Ve Kermes'te yapılan işlemleri kayda döküyor. Yani... E, Lightning e, bize chain dışında bir katmanda ödeme kanalı oluşturmamızı sağlıyor. Bu ödeme kanalı e, oluştururken ve bitiminde ki durum zincire ekleniyor. Bunun dışında ya yani Lightning'ın dışında da e, başka e, yani off chain hani side chain olarak e, protokollerde mevcut ama daha fazla hani bu, bu konuda derine girmeden e, biraz daha privacy e, ve bunun akabinde e, private chain'lerle ilgili konuşacağım. Şimdi öncelikle e, public chain'lerle private chain'ler arasındaki farktan e, kısaca bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Public chain'ler halka açıktır ve erişmek için e, özel izne gerek kalmaz. Şimdi Herkes tarafından kullanımı açık olmakla beraber e, kullanıcılarına da bir anonimlik sağlar. E, bu anonimlikte e, hani walletlarda herkes görüyordur e, işte böyle 16-17 hanelik e, işte harfli sayılı böyle e, bir şifre şifreler var. Bu şifrelerin aslında kime ait olduğu bilinmiyor. Ama yaptığı işlemler takip edilebiliyor. Bu anonimlik için mesela örnek olarak Bitcoin, Litecoin ve Ethereum'dan bahsedebiliriz. Ama bunun dışında da bazı public chainler ise private, yani privacy katıyorlar protokollerine. Şimdi işlemler gizleniyor ama herkes volutları görebiliyor. Mesela bunlara örnek Monero, Dash, Zcash gibi coinler örnek verilebilir. Şimdi bu... Public Chain'ler şirketler için şöyle bir problem oluşturuyor. Eğer bir wallet'ın yaptığı işlemlerden dolayı davranış karakteri ortaya çıkarsa veya bu privacy ekleyen diğer public chain'lerde işte wallet'ın içindeki meblalar belli zamanlarda büyüyüp ya da belli zamanlarda küçüldüğünde bu aslında karakteristik özelliklerinden dolayı da, da, işlem e, alışkanlıklarından dolayı e, şirketlerin e, kim olduğu veya bireyin kim olduğu e, tahmin edilebiliyor. E, bu sebepten dolayı da e, yani şirketler e, gizli içeriğini kaybetmiş olur. E, yani şirketler public chain e, protokollerini e, pek tercih etmemekte. Benim anladığım kadarıyla. Private chainler. Private Chain avantajları, nasıl çalışıyorlar biraz ona bakalım. Aslında size bir anımı anlatmak istiyorum, daha doğrusu bir sohbetimi anlatmak istiyorum. Bir tanıdığım global seviyede lojistik konusuyla ilgili bir proje yürütüyor, kripto proje, para projesi bu. Büyük lojistik kurumlarıyla görüşmek zorunda kaldı. Verdikleri tepkiler çok enteresan çünkü biz böyle böyle bir proje yapacağız dediklerinde ilk sordukları şey bu public chain mi olacak, private chain mi olacak eğer public ise konuşmaya gerek yok şeklinde tepkiler aldığından bahsetmişti bana. Şöyle anlatabilirim bu private chainlerin nasıl işlediğini daha doğrusu aslında avantajlarını anlatmak bile belki şey olacaktır yeterli olacaktır. Şimdi birinci olarak private chainler e, erişim için onay alınması gerekir. Yani içeri giren e, şirket veya bireyler e, kimlikleri açık bir şekilde işlem yaparlar. Bunun sebebi de e, hani hem yasal ve denetlenebilir olabilmesi, hem de e, kurumsal e, yapı kimliğine uyması için. E, i̇kinci olarak da e, network sahibi e, private private blockchaininin e, kurallarını Şirketin gereksinimlerine göre belirleyebiliyor. Yani mesela hani konsensus değişimi veya işte yapılan bir işlemin geri çevirmek gibi hani böyle farklı farklı geniş alanlarda müdahalelerde bulunabiliyor. Yani biliyorsunuz hani Bitcoin'de en ufak bir değişiklikte yani konuşulabilmesi için böyle bir yıl böyle toplantılar yapılıyor. İşte yok soft fork yok hard fork falan bu private chainlerde çok daha hızlı ve efektif bir şekilde e, yapılabiliyor. Üçüncü özelliği daha ucuz işlem ve e, hızlı işlem hacimleri. E, çünkü hani çok daha az e, nodlar bulunduğu için e, bu e, onaylanan işlemler e, performans açısından çok daha hızlı. Dördüncü olarak da e, bu nodların e, birbiriyle olan ilişkisi e, yani bu tamamıyla bağlı oldukları için daha güvenli bir ortam sağlıyor ve e, oluşabilecek problemler manuel olarak müdahale edilebildiği gibi e, bu konsensüs algoritmaları ile e, sonuç odaklı ve e, hızlı bir şekilde işlem e, ve aslında doğabilecek problemler de çözülebiliyor. Beşinci olarak da gizlilik konusunda. E, Gizlilik için işlemlerde veya e, kontratlarda e, izin verilen ve e, bilginin paylaşılmasına uygun görülen e, peerler, bu, bilgiyi, e, bu bilgiye sahip oluyor. Ama bu işlemle bir alakası olmayan diğer e, peerler, nodlar e, bilginin içeriğinden mahrum bırakılmış oluyor. <gülüyor> Mesela ilk örnek olarak, e, Hyperledger Fabrik'ten bahsedebiliriz. E, Fabrik, e, Linux Foundation'ın e, bir sürü partnerlikle birlikte gerçekleştirdiği, hatta IBM'in de e, bu partnerlerin içinde olduğu e, bir çalışma. Yani Fabrik, e, kurumsal şirketler için e, dağıtık cüzdan ve akıllı kontrat destekli, e, tamamıyla modifiye edilebilen, e, Konsensüs ve işletim modelleriyle hani farklı sektörlere ve iş modellerine entegre edilebilecek bir e, açık kod blockchain uygulaması. Şimdi e, mesela Hyperledger ile e, tedarik zinciri yani supply chain veya işte finansal kuruluşların ilişkisi, veya işte mülk transferi gibi alanlarda e, uygulama yapılabilecek bir yapısı var. E, aynı zamanda Stellar'la da geçen sene yaptıkları anlaşma e, doğrultusunda e, Stellar'la arasında bir köprü kurup e, kripto projesi e, geliştirmekte mümkündür. Ama hani yanlış anlaşılmaya sebep olmasın e, Fabric'in kendi protokolü içerisinde e, kripto para e, bulundurmaz. <gülüyor> Bu Fabric, kullanan işletme veya ürün sahibi diyelim, bu yarattığı network'te kimler bulunabilecek buna karar verebiliyor ve nodlar oluşturuyor. Her bir parti kendisiyle olan bir işlemde yaratılan işlem kanalı ile bu veriye ulaşabiliyor. Ancak bu verinin ulaşması gerekmeyen partiler bilgiden mahrum bırakıldı. Network içinde seçilen e, lider node var. Bu lider node e, işlem execute edebiliyor, onaylayabiliyor yani yaratabiliyor. E, diğer nodları ise e, işlemleri onaylama hakkına sahip ama işlem execute edemiyorlar. E, bu e, hyperledger fabric'in e, consensus modeli e, plugable Byzantium fault modeli yani eklenebilir Byzantium fault modeli. Ancak network sahibi e, bu hem modifiye edebilir hem de e, değiştirebilir. Yani şirket için yarattığı iş modeli için e, hangi e, konsensus daha e, faydalı ve verimli ise e, seçim hakkına sahip. Belki yani aranızda merak eden vardır bu Byzantium e, fault, fault nedir diye merak eden varsa bu şöyle açıklanabilir. Networkteki nodlardan gelebilecek e, hatalı veya kötü niyetli bildirimlerin belli bir oranının üstünde olmadığı sürece e, çoğunluğun doğruluğunu kabul eder ve e, işlem onayı gerçekleşir. Şimdi şöyle bir sıkıntısı var Hyperledger'ın bana sorarsanız. E, işlemlerin e, gizliliğini korumakla beraber e, onay için diğer nodlardan birleştirilir. De diğer node da onaylaması gerektiği için e, bence finansal e, yapıların çok tercih edeceği bir e, sistem değil diye düşünüyorum. Çünkü tamam e, içerik gizli ama e, bir işlem olduğunun da farkına varabiliyor e, içerideki node sahipleri. E, bu sebepten dolayı bana sorarsanız Corda'nın e, getirdiği çözüm e, çok daha başarılı. Ama e, Hyperledger yani tedarik zinciri gibi işte tek şirket çatısı altında yürütülen, projeler işte veya lojistik gibi oluşumlar için aynı zamanda kripto para projesi de geliştirebildiğiniz için hani farklı alanlarda da çok başarılı bir sistem aslında. R3 Core'da Core'da R3 yani R3 ekibi tarafından geliştiriliyor. Eee yani benim kendi yaptığım araştırmalardan, e, okuduklarımdan e, anladığım kadarıyla finansal sektör için en başarılı protokol bu. E, aslında fabrike çok benziyor ama e, biraz daha fazla ürüne sahip. Şimdi aslında Corda ile her bir peer bir blockchain gibi e, hareket etmekte. Ve e, yani işlem kurduğu veya iş yaptığı... Peer'lar ile sadece istediği bilgiyi paylaşabiliyor. Yani e, kimle ne iş yapıyorsanız onun kadar yani o iş kadar birbirinizin e, blockchain'ine nüfuz ediyorsunuz. Ama e, onun üzerindeki bilgiler e, yani e, gizli tutuluyor. Yani aslında bu böyle bir sürü kümeler olsun ve e, bu kümeler iş yapacağında ortak payda da buluşabiliyor gibi algılayabiliriz bunu. <gülüyor> Şimdi neden KOR'da e, e, finansal enstrümanlar için e, daha sağlıklı e, sorusunun da cevabı e, çünkü getirdikleri konsensus modelinden dolayı e, şöyle konsensus modelleri ikiye ayrılmakta. Birincisi e, işlem onayı konsensusu bu e, durum yapılan... E, İşlem içerisinde e, kullanılacak paranın e, gerçekliğini tespit etmek içindir. E, bunu yaparken başta, başka işlemlere bakar e, ancak bu partinin e, gizliliğini koruyarak yapar. Yani ben mesela diyelim ki birine e, 10 TL yollayacağım. E, bu benim 10 TL'min gerçek olup olmadığını bu 10 TL bana nereden gelmiş ve oraya nereden gitmişi e, test ediyor. Ama bunu yaparken e, sadece e, ona, e, işlem onayına bakıyor. Yani kime nereden ne kadar gelmişe bakmıyor gizliliği koruyarak bu para gerçektir bunu yollayabilirsin onayını veriyor ondan sonrasında da ikinci e, konsensus e, model e, ikinci konsensus e, şey ise e, parti ise e, uniqueness yani benzersiz konsensus buna da korda noteri yani korda noteri e, deniliyor e, şimdi hani duplicate olması yani işlem birden fazla kez e, yapılmaması için e, bu e, sistemi getirmişler e, benim e, işlemim ilk onayı aldı ikincisi için ben yolluyorum bakıyorlar ki ben aynı parayı e, başka bir yere yolluyor muyum yollamıyorum onu test ediyor yollamadığını gördüğünde de e, okey veriyor ve benim ve işlemim tamamlanmış oluyor yani buradaki e, fark şu hani e, ben bu işlemi yaptığımı sistem içerisindeki e, diğer e, kullanıcılara iletmediği için e, finansal sektörde bence e, daha başarılı bir enstrüman bu. Yani privacy'yi en yüksek seviyede kullanan e, protokol diyebiliriz. Onun dışında e, core'um var e, bahsetmiştim J.P. Morgan'ın. Buna çok fazla girmeyeceğim. O da hani Ethereum bazlı bir yani ERC tokenları kullanılabiliyor. Orada da hem public hem e, private e, akıllı kontratlar kullanılabiliyor veya işlemler yapılabiliyor. Şimdi onun dışında da e, <gülüyor> e, kurumsal işletmeler ne gibi çalışmalar yürütmüş? Biraz ona bakabiliriz. Türkiye'den e, Pegasus mesela e, Singapurlu bir e, şirketle bir ürün geliştiriyorlar. Bagaj takibi yapılıyor. Onun dışında Kanada Merkez Bankası'nın bir e, Project Casper diye bir e, ürün üzerinde çalıştıklarını yayınlamışlardı. Bu Merkez Bankası'nın varlıklarını e, ve transferin e, bu transferlerin dağıtık cüzdan teknolojisiyle e, nasıl çalışır e, bunun üzerinde araştırmalar yapıyorlar. Amex yani e, American Express e, müşteri loyalty'si e, müşteri loyalty'si ile ilgili bir e, projesi var. Onun dışında FedEx ve UPS postaların takibi için bir uygulama geliştiriyor. Hem bu transparan olsun müşterileri için hem de içerideki koordinasyonu sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için. Onun dışında mesela Walmart'ın bir yemek güvenliği adında IBM'le geliştirdikleri bir tedarik zinciri projesi var. 2017 senesinde çünkü bir papaya krizi yaşanmıştı. Bir ay boyunca bu... Zehirli olan e, patch, yani e, papaya ürünü hangi ülkeden ve hangi e, supply, yani üreticiden, çift, çiftçiden geldiği belirlenememişti. E, onun üzerine önlem olarak IBM ve Çin'den hatta bir üniversiteyle birlikte e, bir kendilerine ait bir e, tedarik zinciri e, oluşturuyorlar. Onun dışında e, British Airways uçuşlarının takibi için, bir e, deneme çalışması yaptığını açıklamıştı. E, bu bazı güzergahlar üzerinde test ediyorlardı bunu ve e, çünkü hani şöyle hani hem e, farklı farklı alanlardan veri geldiği için bunları koordine etmek ve e, bilgiyi sağlıklı bir şekilde e, saklayabilmek için bir çalışma yürütüyorlar. E, onun dışında zaten Ripple'ı biliyorsunuz. E, Corda da aynı şekilde bir sürü e, Bankayla ve işte Financial Institute'uyla anlaşmalar yaptılar. Hatta Core'da birkaç hafta önce, çok pardon, 20 milyon euro'luk bir transfer gerçekleştirdi Avrupa'da iki banka arasında. Böyle böyle. Benim sunumum bu kadar. Umarım... Bazı aklınızdaki sorulara cevap verebilmişimdir. Teşekkürler Ali, harikaydı. Ee, yani en azından e, teknolojilerin nasıl olduğunu öğrendik. Aynen öyle. Hepsinin başlık başlık neler olduğu isim isim biliyorduk ama ayrıntılarına değinilmiş oldu ve arkasında yatanları da görmüş olduk. Son derece keyifli bir sunumdu. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Çok güzeldi, ben de aynısını kutluyorum. Harikaydı. Teşekkürler. Bugün yalnız e, katılım sayısı bayağı az. E, o yüzden ben hiç soru da göremiyorum. Yani katı evet. de göremiyorum. soru şu an yok hiç. Hodul Türk, <gülüyor> Kerem, evet, Kerem Bey yazdı. <gülüyor> evet, evet, ben tam diyecektim sunum o kadar açıklayıcı ki sorulacak soru bile kalmadı ama varmış. Benim <gülüyor> <Evet. gülüyor> de var yok. aslında da Kerem Bey'i bekleyelim, o yazsın. Ya da o yazına kadar ben sorayım ya. <gülüyor> şey, e, ha geldi bir hata Bir dakika şey kapan. <gülüyor> Smart kontratların <gülüyor> güvenliğiyle bir gelişme var mı? Ee, bir gelişme var mı? Yani e, şöyle burada e, verinin yani bu private chainler üzerinden konuşursak. Yapılan bütün e, bu anlaşmalar sadece e, bu açılan kanalda görülmesi istenen kişiler e, şahit olabiliyor. Mesela şöyle ben diyelim ki Altuğ'yla bir anlaşma yapacağım. E, ancak mesela bu mesela ne olsun e, bir, ben bir satış yapacağım Altuğ'ya. E, bu satışın e, bir de şahite ihtiyacı olabilir. Şahit için e, üçüncü bir e, peer bu işte atıyorum, devlet dairesinden biri de olabilir. Gelip bunu izleyebiliyor yani e, hani bu tamamıyla confidential bir şekilde ilerlediği için e, akıllı kontratlarda bir güvensizlikle ilgili ben hiçbir şey görmedim yani hatta şöyle Türkiye'de Hatta e, bir çalıştaya gitmiştim ben e, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bankanın ismini vermeyeceğim ama büyük Türkiye'deki önemli bir marka e, ben bu buna benzer bir sunumu yapmıştım orada e, bu Private Chain'lerden bahsederken şey dedi, biz de bir e, Corda ile anlaştık dedi. Onların e, şeyle yani gizli akıllı kontratlarıyla birlikte şey yapıyoruz demişti. E, sistemimizde deniyoruz demişti. Yani güvensiz olsa e, bir sürü banka veya financial institute e, bu, bu tip sistemlerde çalışma, bu tip sistemleri en azından denemezdi diye düşünüyorum. Benim sorum şey Ali, aslında hani biz genelde piyasada hep bu e, coin moin falan konuşuyoruz ya, konuşuluyor yani hmm. genelde şeyde. Bu Corda'da veya bu pub, e, Private Chain'lerde bu tarz token'lar falan e, işleniyor mu, kullanılıyor mu? Haberin var mı Şimdi yani? şöyle, şey şöyle. E, e, aslında bütün olay e, farklı e, Chain'lerin birbiriyle konuşturulması. Yani bununla ilgili e, bazı çalışmalar var mesela Ethereum'dan Plazma var, onun dışında e, Stellar dediğim gibi e, Hyperledger'la bir anlaşma yapmıştı e, geçen sene. Yani o, olacak olan olay bence şu şuna dönecek. E, farklı farklı e, blockchain'ler birbirleri arasında iletişim kurmaya başlayacak. Mesela benim e, bir tane private e, chain'im var. A, ancak bazı e, mesela Ethereum'dan ya da işte atıyorum başka bir blockchain'den bazı enstrümanları kullanmam gerekiyor. E, bu token alışverişiyle, ödemesiyle onların enstrümanlarını kullanabileceğim yapıya dönüşecektir diye düşünüyorum. Yani evet gayet <gülüyor> mümkün. Anladım. Teşekkürler. Yeni medyamızdan yok mu soru ya? Hiç aklınız gerçi Fatih dedi ben e, anladım her şeyi. Aklıma bir şey Kesinlikle. gelmiyordu değil mi? <gülüyor> Kesinlikle, çok <güzel> <gülüyor> Kesinlikle çok güzel sonuydu. Her şey açıklayıcıydı bence de. Teşekkürler. Ortaklıklarını duyuyoruz şirket veya holdingler değil de neden publik e şirket? Soruyu dile getireyim isterseniz büyük firmaların publik blockchain'lerle ortaklıklarını duyuyoruz şirket veya holdingler private değil de neden publik yöneliyorlar Ayato vesaire gibi. Şimdi yani yaptığınız servisi satmak ayrı şey. E, kendi işletim sisteminizi, kendi iş modelinizi blockchain'e taşımak ayrı şey. Yani ben mesela atıyorum Microsoft'um e, bir e, ürünümü Ayato e, sayesinde satabilirim, oradan entegre edebilirim ama e, burada aslında fokusladığımız, yani bu sunumun fokus olduğu şey e, bu kurumsal şirketler kendi yapılarını e, ve e, iş modellerini nasıl blockchain'e çevirirler üzerineydi. Canardan devamı da geliyor galiba. Aynen. Teşekkür ederim. Okey. Bu kadarsak e, ben Ali sana teşekkür ediyorum. İyi ki bugün e, şeyleri bunları anlattın. En azından hani kafalarda soruyu işareti kalmadı. çok kişi çünkü bu public private blockchain arasındaki farkı ve yanı olarak hani e, şirketlerin neden public kullanması ya da private kullanması gerektiğini düşünüyordu. Bana da çok sorular geliyor böyle asır asırı. Ya teşekkür ederim. Yani zaten ben e... aslında son bir örnek vermek istiyorum bu kullanım alanı alanı ile ilgili. Ee, mesela yapay zeka e, geliştiren şirketlerin en büyük problemi e, computing power yani işletim gücünden dolayı kaynaklanıyor. Yani çok masraflı, çok büyük makinalar çalıştırıyorlar. Şimdi coin ismi vermeyim ama bir tane mesela bir e, proje var e, yapay zeka projesi. E, yaptığı iş iki işi var aslında hem yapay zeka e, verilerini al-sat yapabileceğin bir market oluşturuyor. Bir diğer yaptığı şey de e, Mining yani Proof of Work e, konseptinde çalışıyor. Mining yapan makinelere e, ben mesela bir AI şirketi olayım, üzerinde geliştirmemi isted geliştirmesini istediğim veriyi onların nodlarına aktarıyorum. Bu tamamıyla gizli, confidential bir şekilde e, işleniyor. E, sorunun cevapları benim ulaşmak istediğim veriye da bana geri gönderiyorlar ve Kimse e, bu veri nedir? E, nasıl işlenmiştir veya kime aittir göremiyor. Mesela hani kripto şey olarak bir kullanım alanı. Okey. Hmm. Tamam. Benden bu kadar. Coin <gülüyor> <bir gülüyor> i̇şte niye vermedin? Ya şimdi şey olmasın diye. Kirlenememek için yani, <gülüyor> Aynen. Ama yani ver edebilirim istiyorsanız. Vereyim mi? Ben, ben merak ettim. Yani hangisi bu? Bu şey e, Deep Brain Chain. Hmm, tamam. Senin bayağı bir söylediğin. Anladım. Okey. Sen <gülüyor> de hiç araştırmamıştın. Olayı bu aslında. Hmm, tamamdır. Sağ olasın Hacim. Okay, Oldu. Görüşürüz. Tamam, teşekkürler. CHB'ler tamam. ee, bugün... geldiğiniz için teşekkürler. <gülüyor> ve bayanlar. <gülüyor> şey Emre ve Fatih'e bugün çok iş düşmedi ama artık yarın da şey aslında Burak'a ayağın çıkacaktı. Fakat... Birazcık onunla bir problem yaşadık. Maalesef Buğra Bey e, çıkamayacak canlı yayına. E, ama bizim için video hazırladı. E, o videoyu biz paylaşacağız YouTube'dan. Onu artık izleyen arkadaşlar olursa e, blockchain'in e, sosyal ağlar ve blockchain ilişkisi konusunda konuşacak. E, bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum ben herkese. Teşekkür ederiz. Ben e, yarın için sadece video e, yüklenecek ve yarın bir yayın yapılmayacak mı? Yarın yayın yok. hayır evet. Ha günler bu zaman. zaman. Tamam. Sadece videoyu görüyoruz. Tamamdır. Herkes kendine iyi baksın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Çok güzel yayınlar. Abi. Cuma günü görüşmek üzere. Cuma görüşmek üzere. Bay bay.